Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es salatu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, Ramazan Risalesinden okuyorduk. Ramazanın değişik cephelerinden gerek şahs hayatımıza, gerek içtimai hayata, gerek Cenab-ı Hakk'ın bakan değişik cihetlerini okuyorduk. Bugün dördüncü nükteden devam ediyoruz. Evet, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Nefis kendini hür ve serbest ister. Yani hiç kimseyle bağ olmamasını ister. Kimsenin emrinde, kontrolünde olmamak ister. Kendi başına olmak ister. Ve öyle telakki eder. Hatta kendisini öyle zanneder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayeşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Mevhum bir rububiyet. Yani haşa bu bedenin Rabbi, Efendisi, sevk ve idarecisi benim deri gibi bir havaya girer. Nefis. Ben benim. Bu beden benim. Onu istediğim gibi çekip çeviririm. Diye bir mehum rubiyet. Yani sanal bir ilahlık tabiri caizse kendini atfeder. Ve keyfe mayeşi hareket. Yani nasıl istiyorsa hiçbir engellemeyle karşılaşmadan öylece yaşamak ister. Bu yap fıtridir. Fıtridir. Nefis için. Çünkü nefsin ham, hamurunda mayasında bu var. Hatsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Halbuki insanın bir çok ihtiyacı var. ve Birçok açıdan insan bağımlı. Fakat bu ihtiyaçları ona sorulmadan karşılandığı, sevk ve idare edildiği için insan çok zaman böyle bir terbiye altında olduğunu bilmiyor. Nasıl bakıldığını bilmiyor. Nasıl beslendiğini bilmiyor. Nasıl korunduğunu bilmiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütün gasıbane hırsızcasına nimet ilahiyi hayvan gibi yutar. Evet. İnsanın mesela vücudunda bir hastalığı kontrolü dışında olan bir hastalığı olmazsa ya da toplumsal e, yerinde, makamında, statüsünde canını sıkacak bir durum söz konusu olmazsa güç, kuvvet, servet, sıhhat sahibi ise yani kısaca kaflet dahi yardım etmiş ise bir de akıl ve kalbi susturabilmiş ise nefis bütün bütün gasıbane, hırsızcasına nimet ilahi, hayvan gibi yutar nimet ilahiyi ilahi insan ancak izin tahtında kullanabilmesi lazım. Fakat insan hırsızcasını yani sahibinin izni olmadan alıp hayvan gibi yutuyoruz. Hayvan gibi yutmak tabiri burada özellikle üzerine durulması gereken bir tabir belki. Yani hayvanın aklı ve fikri olmadığı için neyin nereden geldiğini hesap edebilecek. Dolayısıyla bunu minnet ve şükran duyabilecek kapasite açısından çok sınırlıdır hayvanlar. Mesela bir kedinin önüne bir ciğer atıldığında bilmediği bir taraftan bunu kim atmış, niye atmış diye düşünmeden üstüne atlar ve afiyetle yer. Kimseye karşı da bir minnet duymaz. Evet, İnsan da akıl ve fikriyle beraber böyle yaparsa hayvanın daha aşağı bir dereceye düşüyor. Çünkü insanın önüne atılan, ne konan bir tabakta nasıl bir emeğin olduğunu, bunu kimlerin kendisine gönderdiğini, dolayısıyla bunun bir şükür ve minnet gerektirdiğini İnsanın anlaması lazım. Anlayamıyorsa, bu kapasitesine rağmen bunu anlayamıyorsa, insan hayvandan da aşağı düşüyor. Hayvan gibi yutar. ifadesini hak ediyor. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abdur. Evet Herkesin nefsi. Şimdi burada bir ayrım söz konusu aslında insanda birçok cihazlar, duygular var, latifeler var. Mesela nefis bunlardan bir tanesi fakat insan nefsten ibaret değil, Mesela akıl ve kalbi de var insanın, vicdanı da var. Dolayısıyla bunların aralarında bir hiyerarşi bir alt üst ilişkisinin de olması gerekir. Dolayısıyla nefsin aslında burada olması gereken mevki Memlüklük, köleliktir. Efendilik, kalbe, ruha ve vicdanı hastır. Ama roller değişiyor. Nefis şımartıldıkça, akıl ve kalp güdük bırakıldıkça özellikle nefis şımarıyor, kabarıyor ve hakimiyetini ilan ediyor adeta insan varlığında. Evet. Fakat Ramazan-ı Şerif'te ise işte insan bunu anlıyor. Ha. Akıl ve kalp hükmediyor. Ve nefis bir şey arzuladıkça akıl ve kalp onu susturuyor, yerine oturtuyor. Yedirmiyor, içirmiyor. Cinsel münasebete fırsat vermiyor. Nefis kıvranıyor fakat akıl ve kalp hükmediyor. Dolayısıyla artık akıl ve kalp gerçek rol üstlenmiş, nefis de haddini bilmiş oluyor. Bu bir ay boyunca sürekli bir şekilde devam ettikçe... Bu mana insanda bir çeşit meleki haline gelebilir. Evet, böyle onca nefis haddini bilmiş olur, layık olduğu mevkii oturur, hizmetkarlık makamını derihtede eder. Evet, herkesin nefisi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, hür değil, abd'tir. Emir olmazsa en adi ve en rahat şeyi yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyetini takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer. Evet. Yani normal zamanlarda nefis su istiyor. Biz tıpış tıpış gidip suyumuzu içiyoruz, alıyoruz. Hiç düşünmeden. Bu helal bir şey ama haramlarda da aynı şey söz konusu olmaya başlıyor zamanla. Veya helallerdeki bu hakimiyeti, nefsi her alanda hakimiyete Sevk ediyor ve akıl ve kalbin ramına inadına olarak bazen hükmünü icra ediyor. Evet. Ramazanda bir elini bir suya bile uzatamamak, sen oruçlusun, dur diyen bir aklın, kalbin telkinlerine boyun eğmek zorunda kalan bir nefis nefsin mevhum rububiyeti kırılır. demek ki bu bedende kral sen değilsin, şah sen değilsin, sultan sen değilsin. bunu nefis anlar. Yaşayarak anlar. Rububiyeti, yani rububiyeti, tanrılık iddiası kırılır, ubudiyeti takınır. Kul olduğunu anlar, idrak eder, hisseder, yaşar. Hakiki vazifesi olan şükre girer. Dolayısıyla insan aslında çok nimeti muhtaç bir varlık. nefis de özellikle çok nimetlere müştak bir varlık. Onun bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Fakat insan bu karşılanmayı fark etmediği için, Sanki kendisi efendiymiş her şey ayağına getiriliyormuş gibi ya da kendi kendisini bunları kazanıyormuş gibi bir hava içerisinde oluyor nefs. İşte Ramazan'da nefs anlıyor ki evet ben efendi değilim köleyim, benim ihtiyaçlarım karşılanıyorsa efendilerimin bana bir ikramı ihsanıdır. Sen bunu anlıyor, o zaman bu ikram ve ihsanı fark ediyor. O zaman şükür ve minnet duygusu içerisinde, teşekkür duyguları içerisinde oluyor insan. Evet, Ramazan-ı Şerif bunu cüz'i külli herkeste en fakirden en zengine kadar yaşatıyor. 5. nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşane muamelerin muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Beşinci önükte, nefsin tehzib ahlakına bakıyoruz. Yani oruç vasıtasıyla nefsimizi güzel ahlaklarla bezemeye, süslemeye bakıyoruz. Buna hizmetine bakıyor Ve serkeşhane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine bakıyoruz. Evet, nefis serkeş hane. Yani başı boş, istediği tarafa giden serseri, kontrolsüz bir deli fişek havasında normal şartlarda. Ama Ramazan onu hizaya getiriyor. Nasıl olur? Nefis insaniye gafletle kendini unutuyor. Yani kendini, kendi mahiyetinin ne olduğunu unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz adzi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Sen son derece aciz bir varlık. Yani vücudunda o kadar sistemler işliyor, çalışıyor, hiçbirisine müdahale şansı yok. Bozulsa düzeltme şansı yok. Bahar geliyor, yaz geliyor, bize sormadan geçip gidiyoruz. Hiçbir hükmümüz geçmiyor. Halbuki bahara ve yaza ne kadar muhtacız. Evet... Birçok tarihi, sosyal hadiseler var, bize katkımız ve dahlimiz olmadan gelip geçiyoruz ve birçok nimetlerinden istifade ediyoruz belki de. evet Dolayısıyla insan ne kendine hakim, ne çevresine hakim, ne kainata hakim, son derece aciz ve edilgen bir varlık insan. Fakat insan bunu çok zaman göremiyor. Yani nihayetsiz fakrı var insanın, insan o kadar çok ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Yani bir elmaya olan ihtiyacı aslında bahara olan ihtiyacıdır. Bahara olan ihtiyacı aslında güneş sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesine bağlıdır. İşte bir elmanın arkasında bir efendim kainatı sevkiyat edecek bir güç ve kudret vardır. Bu olmadan insan o elmayı yiyemezdi. Fakat insan elma yiyor. Hiçbir minnet ve şükran hissi taşımadan adeta hayvan gibi yutuyor. Bir şükür hali insanda meydana gelmiyorsa Nefis kendini bilmiyor demektir. evet. Mahiyetindeki hadsiz adzi, nihayetsiz fakrı gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Son derece kusurlu bir varlık, mükemmel değil. İnsan nefsi özellikle. İşte insanın asıl mahiyeti bunlardan ibaret. Bunlarla örülmüş adeta. Her tarafından az, fakir, kusur akıyor. Fakat insan özellikle de işte sıhhatli ise, serveti yerindeyse, toplumsal statüsü müsaitse bunlar görmüyor ya da görmek istemiyor ya da bilmiyor gibi davranıyoruz. Bilmiyor gibi yaşıyoruz. Evet. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez adeta Polat'tan bir vücudu gibi, çelikten bir vücudu var gibi, la yemü tane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Evet. İnsanın zayıflığını, acızlığını, fakirliğini görmüyorsa, başına gelen musibetlerin, musibetlerin nasıl korunduğunu bilmiyorsa, aslında bedenin böyle taş gibi dururken, aslında her an dağılmaya müsait, yüzlerce, binlerce sistem, ve dayalı olduğunu ve bu sistemlerin her herhangi her birisinin sekteye uğramasıyla insanın tepe taklak düşebileceğini, ölebileceğini insan düşünmek istemiyor. Yani insanın yüzünde o kadar çok sistemler var ve bunların en küçük e, farklılığı insanın hayatının sona ermesiyle sonuçlanabilir. Yani bunu yaşayan insanlar bilir. Mesela bir şeker hastası şekerini kendi kontrol etmeye başladığında artık insülinle, istediği daracık aralıkta tutmanın ne kadar zor olduğunu azıcık düştüğünde hayatını nasıl tehdit ettiğini azıcık yükseldiğinde hayatını nasıl tehdit ettiğini gördüğünde sadece insanın vücudundaki bir tek parametrenin bir tek değerin tam e, gerektiği yere tutulamamasının ne kadar dehşetli bir şey olduğunu insan anlıyor. Sadece tansiyonunu düzene sokamayan insan aslında bunu anlıyor. Evet. Sadece vücudundaki pıhtılaşma sistemini dengede tutamayan bir insan bunu anlıyor vesaire vesaire. İnsanda böyle binlerce sistem var. Bunların en küçük e, sektesi insanın hayatını sekteye uğratabilir. İnsan dağılıp bozulabiliyor. Evet. Fakat insan bunu görmüyor. İnsan nefsi bunu görmüyor, görmek istemiyor. Böyle olunca insan kenara ebedi tahayyül ediyor. Dolayısıyla ebedi kalacak bir yer nazarıyla baktığı için dünyaya ona göre kıymet veriyor. Mesela gelip geçici bir gecelik misafirlik gibi geçici bir süre burada olduğunu insan bilse, anlasa, idrak etse o kadar değer verir dünyaya. Ama ebedi burada kalacak gibi insan değerlendirince dünyayı her şeyi ona göre değişiyor. Ona göre değerler değişiyor. Evet. Dolayısıyla insan kendisini böyle adeta... adeta son derece sağlam bir vücuda sahip ve son derece sağlam bir dünya içerisinde yaşayan bir varlık olarak gördüğünde evet kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Hatip dünyevi hırslar, ihtiraslar, kaprisler o insanı esir alır. Şiddet bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Tutkuyla bağlanıyor insan, menfaatlerini çıkarlarını bu da insanı yoldan çıkarıyor bütünüyle. Hem kendini kemal şefkatle terbiye eden Halık'ı unutur. İşte vücudunda hükmeden bu yüzlerce, binlerce sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini yapan Cenab-ı Şefkat Şefkatle onu terbiye ediyor. Bu sistemin her bir sistemin ihtiyacı olan binlerce şey var. Bunlar rızık unvanı altında insana gönderiyor şefkatle. Sürekli yaratılış itibariyle Cenab-ı Hakk'ın var etmesine muhtaç olduğumuz gibi hayatımızın devam içinde an be an onun tedbirine, şefkatine, rahmetine, inayetine muhtaçız. Evet. Fakat insan işte azizini, fakrini, kusurunu bilmeyince bu ihtiyaçlarını da göremiyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlarını gören Rabbini de göremiyoruz. Hem neticeyi, hayatını ve hayatı uhreviyesini düşünmez. Yani hayatım ne olacak? Akıbet ne? Ben nereye gidiyorum? Bunları düşünmez. Hesabı muhasebeyi düşünmez. Evet. Ahlakı seyyi içinde yuvarlanır. İşte böyle bir insan da tüm çirkin ahlaklar içerisinde yuvarlanır gider. Son derece bencil, başkasını düşünmeyen, hiç kimseye karşı nezaket hissi taşımayan kaba bir insan olur. İnsan ismine layık olmayan bir insan olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zafını ve acizini ve fakrını ihsas ediyor. Evet, oruçla insan en gafillerde bile, en inatçı insanlarda bile zayıflığını, acizliğini, fakirliğini, muhtaçlığını ihsas ediyor. Yani ona hissettiriyor, yaşatıyor. Tabi bunlar da son derece önemli şeyler. Yani insanın aczini ve zaafını bilmesi bütün ilimlerinin başlangıcı adeta manevi alanda. Sen aczini, fakrını, noksanını bildikçe kendi mahiyetini kavruyor. Kendi mahiyetini kavradıkça çevresindeki bütün varlıkların aczini, fakrını da hissediyor. Dolayısıyla her varlığın zaafına yardım eden, ihtiyacına medet eden, onu her türlü bozuyu dağıtıcı etkilerden, vikayeden koruyan Rabbini insan fark ediyor. Dolayısıyla kendini bilen Rabbini bilir. E, hakikati tezahür etmiş oluyoruz. Ve insan bunu sadece zihinsel olarak değil, tüm varlığıyla yaşıyoruz Ramazan-ı Şerif'te. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne kadar çürük olduğunu hatırlıyoruz ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Yani insan adeta işte bir zayıflığı, acizliği dolayısıyla bir çocuk hükmünde. Fakat anne babası çevresi bu onun zayıflığına, küçüklüğüne bakarak ona şefkatle muamele edip her türlü ihtiyacını görüyoruz, Her türlü yardımına koşuyor. Fakat o çocuk serkeşliğiyle sanki böyle bir şey için teşekküre ihtiyaç yokmuş gibi ya da onlar sanki bunu ona vermek zorundaymış gibi bir tavır içerisinde çevresine tavır takındığında yaramaz serkeş bir çocuk olduğunda nasıl tokadı hak eder? İşte insan da kainatta böyle bir çocuk hükmünde insanın bütün ihtiyaçları görülüyor ama insan çocukluk hassebiyle, serkeşliği ciyetiyle bazen kendisinin bu ihtiyaçlarını gören şefkatle, inayetle ona muamele eden Rabbini Yeterince fark edemiyor. Fark etse de fark etmiş gibi yaşayamıyor. Evet. İşte Ramazan-ı Şerif'te ama insan bu acizliğinin, zayıflığını fark ediyor. Ne kadar merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu biliyor. Anlıyor, idrak ediyor. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemal az ve fakr ile dergah-ı ilahe ilticaya bir arzu hisseder. O zaman nefis. Böyle Firavun gibi, Nemrut gibi adeta bu bedende ilahlık davet etmekten vazgeçiyoruz. Kemal az ve fakr ile yani azzini ve fakrını tam anlayarak hiçliğini tam anlayarak dergah ilahi iltica'ye bir arzu hisseder. Cenab-ı Hakk'ın kapısına e, koşmaya, kapısını çalmaya kapısına asılmaya şiddetli bir arzu hisseder insan. Niye? Ona karşı zaf ve azini anladığı için. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Şükrü manevi. Ne demek? Şükrü manevi'nin en temeli ihtiyacını hissetmek ve bu ihtiyacının karşılanmasından memnuniyet duymaktır. Bu şükrü manevi. Bunu ifade ettiğimizde de bildiğimiz şükür ortaya çıkıyor. Evet. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise diye üstad bir parantez koymuş buraya. Evet. Ve gafletle insanın kalbi bozulmuşsa hiçbir şeyden ders alamıyor. Bunlardan da ders alamayabilir. Tam bozuk bir kalp. Artık bunları idrak etmekten mahrum olan bir kalp anlamına geliyor. Altıncı nükte. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, Kur'an hakiminin nuzulüne baktığı cihetle. Evet, Kur'an kıymetini Kur'an-ı Kerim'in ekser surelerinin kendisinde ilmesinden alıyor eyle Kadir özellikle, evet, dünya semasına Kur'an'ın bütünüyle inişini ifadesi oluyor. Kadir gecesi de kıymetini, kadrini Ramazan-ı işte Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Evet. Ramazan-ı Şerif nedir dendiğinde Kur'an'ın indirildiği aydır anlamına geliyor. Yani an Ramazan'ın şerefi, Kur'an-ı Hakim'in şerefinden medet alıyor. Evet. Evet. Ramazan-ı Şerif, kuran Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, evet Kur'an'ın e, en mühim kısımların nüzul ettiği bir ay olması hasebiyle baktığımızda ne anlam ifade ediyor Ramazan-ı Şerif ya Ramazan-ı Şerif'teki oruç? Kur'an-ı Hakim, madem şehri Ramazan'dan nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulün istihzar ile o semavi hitabı üstün istikbal etmek için, Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve onda kitabatı ilahiyi güya geldiği an nüzülde nüzulde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem'den işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den Belki mütekellimi ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Evet, bu yüklü cümleleri küçük parçalar halinde hazmetmeye çalışalım. Kur'an hakim madem şehri Ramazan'dan üzül etmiş, o Kur'an'ın zamanı nuzulünü istihzar ile. Yani bu müthiş bir şey. İlahi bir fermanın, bütün insanlara rahmet olan bir fermanın, bütün insanlığın bütün ihtiyaçlarını görecek olan, aslında bir kitapken içinde kütüphaneler barındıran bir kitabın ilahi fermanın iniş anını istihzar yani onu hazırlanmak onu karşılamaya hazırlanmak ile o semavi hitabı gökler ötesinden gelen bu hitabı ilahi hitabı üstün istikbal etmek için şanına yakışır bir şekilde karşılamak için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı evet yani Kur'an iniyor özellikle Eyle-i Kadir hasebiyle bakılırsa onu da son Ramazan'ın son 10 gününde arayacağımız düşünülürse adeta sanki ona hazırlanıyoruz ilk orucumuzla. Nasıl bir hazırlık bu? Kendimizi Kur'an'a hazırlamak. Zihnimizi Kur'an'a hazırlamak anlamında. Evet. Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı sufliyesinden ve malayaniyet halattan tecerrüt. Evet. İnsan aslında meleki bir varlıktır. Ruhani bir varlıktır. Fakat bu dünyada yaşaması için ona beden verilmiş. Beden elbisesi giydirilmiş. İnsanlar beden elbisesi giydirilince ruh bedeni kullanacak. Bedenin göz kulak gibi uzuvlarıyla bu kainatla irtibat peyla edecektir. Dolayısıyla bu bedenin yaşaması için de yeme içmeye muhtaçtır insan. Bu bedensel hayatın devamı için de evliliğe muhtaç, nikaha muhtaçtır insan. Fakat bunlar insan dünyaya gelmişken zararı olarak terettüp eden vazifelerdir insana. Yoksa insan bu dünyaya iyi içmek ya da evlenmek üzere gelmemiştir. Gelmişken zararı olarak üstümüze kalan bir vazifedir bu. Evet. Dolayısıyla aslında insanın meleki yönü değil, hatta hayvani yönüyle alakalı bir durum yemek içmek ve neslin devamı için e, nikah gibi vazifeler. İşte Ramazan-ı Şerif gibi böyle işte Kur'an'ın, ilahi fermanın karşılanmasına e, yönelik bir orucun böyle bir anlamı var. E, e, nefsin hacat-ı sufliyesinden yani bu yere ait, dünyaya ait, bedene ait, toprağa ait tarafının hacetleri, ihtiyaçları ve malayaniyet halattan tecerreti öyle aslında ihtiyaç da değil. Sadece gönül eğlediğimiz birçok şey de var. Vakit ayırdığımız, zaman öldürdüğümüz birçok şey de var. Mala yani şeyler, ne dünyamıza ne ahiretimize. Yani ne bedenimize ne de ruhumuza yaramayacak bir sürü meşguliyetlerimiz de var. Dolayısıyla madem efendim bir karşılama merasimi yapılacak Kur'an'ın nüzulüyle, ilahi fermanın nüzulüne karşı insanın böyle e, topraksı, çamursu, bedensi, hayvansı ihtiyaçlarını da bir kenara bırakarak, gereksiz meşguliyetlerini bir kenara bırakarak kendini hazırlaması gerekiyor. Vekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek. dost insanın ruhani yani meleki yönü ön plana çıkacak. Evet. İnsan beden değil. Beden insanın bir çeşit elbisesi ya da evi hükmünde. Asıl olan ruhtur. Fakat insan çok zaman bu ruhu o bedenin hizmetine veriyor yanlış olarak beden ruha hizmetkardır. Beden ruha binektir adeta. Evet. Dolayısıyla işte Ramazanda böyle bir mana hükmediyor. İnsanın bu bedeni yönü bir kenara bırakılıp meleki yönü ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Ve bir surette Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak. İşte insan kendisini ruhen, bedenen böyle hazırlayıp o atmosfere girip Kur'an'a muhatap olduğu zaman Kur'an'ı sanki yeni nazil oluyor gibi ilk kez görüyor gibi. İnsanın en önemli hastalıklardan bir tanesi ülfettir. Ülfet birçok e, harika manzarayı zamanla insanın dikkatinden kaçıran bir hastalık gerçekten. Yani bir şey ilk gördüğümüzde çok heyecanlanıyoruz ama göre göre o heyecanımız yitiyor hatta görmez oluyoruz. Maalesef bu insanın en önemli hastalıklarından bir tanesi. Evet. Dolayısıyla Kur'an'da aslında ilahi bir ferman. Kainatın Sultanından bize gelen bir mesaj. Fakat süreklilerimizin altında olduğu için yani bir merak kalmamış oluyor içimizde çok zaman. Ya da gerektiği kadar bir merak kalmamış olur. Aslında Kainat insan meraklı bir canlı aslında yani memlekette ne olmuş diye her gün birkaç saatini birçok insan gazetelerde internette Efendim televizyon karşılarında harcıyor. Kendisini ilgilendirmenin bir sürü şeye kulak kesiliyor. Acaba aradan beni ilgilendiren bir şey çıkabilir mi diye. Aslında kainatın sultanından beni, benim geleceğimi, benim ebediyetimi ilgilendiren çok önemli mesajlar geliyor. İnsanın ona her şeyi bırakıp kulak kesilmesi lazımken gerektiği dikkat itinayı, ehemmiyeti maalesef veremiyoruz da ülfetten kaynaklanıyor. İşte onun için zaman zaman Cenab-ı Hak böyle çok özel günlerde bizi adeta silkmek hükmünde bir çeşit kampanya şeklinde, Ramazan kampanyası şeklinde büyük karlar, seyahatler vaat ederek bizden bu ülfeti çekip almak istiyor. Evet. İşte en önünün ülfetimiz de Kur'an'a karşı. İlahi mesaja karşı. Dolayısıyla onu yeni nazil oluyor gibi ve doğrudan doğruya bana hitap ediyor gibi okuyabilmek son derece önemli bir e, ikram ilahi olur. İşte Ramazan-ı Şerif o manaya da hizmet ediyor insan hakkını vererek yaptığında. Evet bir surette o yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabatı ilahiyeyi, Allah'ın bize hitabını, güya geldiği anın üzülde dinlemek. Yani ilk kez indiği zaman, yani güneş birden çıktığında daha önce hiç güneşle tanışmamış insanlar nasıl... E, muhatap olur. Herkes dönüp güneşe bakar ve güneşi konuşursa, asıl sabreti de öyle olmuş. Kur'an ilk nazil olduğunda bir güneş gibi doğmuş ve buna ihtiyacın tam hisseden o asrın insanları her şeyi bırakıp Kur'an'a muhatap olmuşlar. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? diye Rablerinin kendilerinden nasıl bir hayat istediğini anlamak için Cenab-ı Hak'ın rızasının ne olduğunu, memnuniyetinin ne olduğunu anlamak için bütün varlıklarıyla yönelmişler ve sahabe dediğimiz ulaşılmaz insan karakterleri ortaya çıkmış. Bunu da en temel şey ülfetin olmaması. Kur'an nazil oluyor ve bütün nazarlar ona çevriliyor. Yeniden doğan bir güneş gibi. Evet. İşte biz de ülfetten, alışkanlıkların perdelerini yırtarak kendimizi kurtarırsak yeni nazil oluyormuş gibi, ilk defa görüyormuş gibi her bir Kur'an ayetine muhatap olduğumuzda biz de o sahabelerin yoluna girmiş oluyoruz. Evet, resul ve Selam'dan işitiyor gibi dinlemek. Belki Hz. Cebrail'den, belki mütekellim ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Bu da çok önemli bir nokta. Sözün etkisi söyleyenden kaynaklanıyor daha çok. Sözün kendisinde bir etkisi vardır ama kim söylemiş, kime söylemiş, ne makamda söylemiş, niçin söylemiş? Bunlar dört önemli unsur. Bu dört önemli unsura göre bize tesir ediyor. Yani bir onbaşının askere aç demesiyle bir generalin aç demesi arasında nasıl fark var? Ve yine bir savaş meydanında bir orduya arş demekle bir eğitim esnasında işte onbaşının bir yere aç demesi arasında nasıl fark varsa, bir memleketleri tahrip edecek bir güce sahipken öbürü ancak bir askeri birkaç askeri harekete geçirecek durumda ise işte Kur'an'ın Allah'ın kelamı ünvanı içerisinde dinlenildiğinde insanı öyle tesir ediyor. Ve Allah'ın Resulü'nün ağzından dinlendiğinde doğrudan onun ağzından ya da Cebrail'in ağzından dinliyor gibi dinlendiğinde ya da bunları bütünle aradan kaldırıp doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'ın bana Bizzat bana muhatap olarak Bana hitap ettiğini dinliyor gibi dinlemek Kur'an'ın tesirini arttıracaktır. Evet. İşte Ramazan-ı Şerif'te böyle bir Kur'an kampanyası var. Herkes her türlü mescitte Gece gündüz sabah akşam Milyonlarca insan Kur'an okuyor. Dolayısıyla Böyle bir umumi Atmosfer meydana geliyor. Dolayısıyla insan bu umumi atmosfer içerisine girip Bu mükemmel havadan Yeterince solumak istifade etmek gibi bir nimeti bir kenara bırakmamalı. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmeti nuzulunu bir derece göstermektir. Evet. Böyle olduğunda yani Kur'an'a yeniden muhatap olup Kur'an'ın niçin indiğini anlayıp iniş amacına uygun bir dünya kurmak için insanın gayrete gelmesine sebep oluyoruz. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor. yer yani Zaten bir mescittir. Ayet-i Kerimelerde geçen gibi ayetler her şeyin tesbih içinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bütün canlılar, nebatat tesbih hali içerisinde dolayısıyla yeryüzü aslında büyüklüğü nispetinde muhteşem bir mescittir. Bir cami hükmündedir. Ama özellikle insanlar sabah akşam işte günca akşama kadar oruçlu, akşamdan sabaha kadar bir çeşit işte Kur'an okuyarak ibadet hali içerisinde bulunduğunda bütün insanlar da bu mana hükmediyor. ediyor. Dolayısıyla insan kendisi ibadet hali içerisinde olunca bu manayı kendisini hissettikçe aslında kendi ibadeti içerisinde diğer mahlukatın da kendilerine verilen vazifeyi bir güzel yaptıklarını bildiği için onların bir çeşit ibadet hali içerisinde olduğunu fark ediyor. Dolayısıyla insan kendi ibadetiyle diğer mahlukatın ibadetini de fark ediyor. O zaman yeryüzü büyüklüğü nispetinde muhteşem bir mescit hükmüne geçiyor. Evet. Sadece insan yani bu kadar geniş bir bakış açısına sahip olmasa bile diğer insanların, diğer Müslümanların tüm küre sürekli Kur'an'la, sürekli namazla, sürekli oruçla meşgul olmasını düşünmesi bile İnsan manevi aleminde önemli açılımlara sebep olabiliyor. Evet. Milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in şeylerinde o Kur'an'ı o hitap ezeli arzulara işittiriyorlar. Her Ramazan Şehr-i Ramadani Lezzin kuran ayetini nurani parlak bir surette gösteriyor. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir diyor ayeti kerime. Ramazanı bu şekilde tarif ediyor. İşte bu mana nurani parlak bir tarzda görülüyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyoruz. O cemaat uzmanının sahi refratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendilerine okurlar. Böyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddes'te nefsi suflinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vazifeyi nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise. allah Ekber. Sen bir camiye girse, mukaddes bir camiye, düşünün bir de bu mesela Türkiye için Selimiye gibi camiye girdiğinde düşünün içeride insanlar mangal yakıp e, keyif ettiklerini düşünün. Caminin içerisinde böyle bir hal. Hele de yanında bir müskerat, sarhoş bir şeyler de var, çalgı vesaire gibi şeyler de var ve başka hoş olmayan manzaralar da varsa bu cemaatin e, çok ciddi tepkisini çeker. Çok dehşetli bir nefret hasıl olur. Niye? Böyle bir mescitte böyle bir hareket ha der insan. Evet. Dolayısıyla yeryüzü ciddi, samimi ufku açık Müslümanların nazarında böyle bir mescit hükmünde. İşte bazı insanlar hala böyle bir mescit hükmünde ve namaz vaktinde, mesela oruç vaktinde öyle diyelim, kalkıp ibadetle hiçbir şekilde bağdaşmayan tamamen sufli, bedeni, hayvani zevklerini hem de ona o zevk alacak uzuvları veren, o zevk aldığı nimetleri veren Rabbin isteğinin dışında, ona isyan edercesine bir tavr içerisinde böyle bir yerde zamanda, böyle bir hal ve hareket içerisinde olması ne kadar çirkin. Evet nefsi suflinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vazife-i nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehl siyama muhalefet edenler Ramazan-ı Şerif'te ehl siyama muhalefet edenler de o derece umum o alem İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir yani bu da son derece önemli bir şey yani bazılarının ağzında geveledikleri bir cümle var. Yani oruç tutmuyorum, Allah'ın bildiğini kullanmadan mı saklayacağım diyerek aşikare ortalıkta ehli siyamı muhalefet ediyorlar. Halbuki yapılan bir çirkinliktir. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak insana göz vermiş mesela fakat emaneten vermiş. Senin olsun diye vermemiş. Dolayısıyla o gözü onun istediği yerin dışında kullanmak emanete hiyanettir. Hainliktir. Aynı şekilde Cenab-ı Hak mesela e, beden vermiş bunu istediğin yerde kullanasın diye değil mesela dil vermiş bunu istediğin yerde istediğin şekilde kullanasın diye değil. Dolayısıyla biz bunları verenin bu emaneti bize verenin e, arzuları istikametinde kullanmak durumundayız. Bütün insanlar böyledir onlara bütün uzuvlara emaneten verilmiştir. Dolayısıyla onun istemediği bir şekilde bunu kullanamayız. Yani normal şartlarda göz Allah'ın istemediği şeye bakmamalı. Ağız Allah'ın helal etmediği şeyi yememeli. Eğer yiyorsa bir hainlik var ortada. Dolayısıyla e, günah içerisinde bulunan, Cenab-ı emirlerine muhalefet içerisinde bulunan insanlar aslında böyle çok çirkin bir durum içerisindeler. Dolayısıyla bunları hoş görmek ve hoş bakmak mümkün değildir. Yani Hoşgörüden bahsediyoruz sabah akşam ama yani e, bunların bu halinin buzla karşılaması gereken bir şey olduğunu insanın düşünmesi gerekir Bu halinin ama yani orucunu yemesin yoksa insanlarla kalkıp tartışmak, tartaklaşmak ve onlara acı ve ızdırap vermek anlamında söylemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Ama böyle bir hareketin tasvip edilemeyeceğini, sanın zihnen kalben tasvip edemeyeceğini bilmemiz gerekir. Yoksa Cenab-ı Hak insanları sizin dininiz size, benim dinim bana e, emri içerisinde değerlendirmemizi istiyor. Yani günah işleyen işler, onun günah kendisine. Sehab işleyen işler o da kendisine. Ama o insanın o hareketini, yani Cenab-ı Hakk'ın bu kadar nimetine, böylesine nankörlükle, böylesine ihanetle, hainlikle karşı e, duruşunu insanın sükunetle, yani iç aleminde sükunetle karşılaması mümkün değil. Fakat onun o halini beğenmeyeceğimiz, hatta beğenmediğimizde uygun müslükle ifade edeceğimiz e, önemli bir vazifemizdir diye düşünüyorum. Yoksa insan kalbinin hakkını vermemiş olur. Neyi sevecek, neyi sevmeyecek. Evet. İşte Ramazan Şerif'te de böyle insanın e, meleki yönden çok hayvani yönünün e, hala devam ettirildiği bu tarz hareketler Ramazan Şerif'in Ramazan Şerif'le muhatap olduğumuz ilahi tecellilerin ilahi ikramın ne kadar uzanında olduğu, dolayısıyla akıbette de buna göre bir karşılık bulacağı insanın aleminde yer etmeli diyoruz. Bugünkü sohbetimizde burada bırakıyoruz. Sūḥān ęlā ilmēlē nā ilā māllemtēn ęnne kent alīmūl hākim wa khulḍaamana ilḥamnā rabbil alamīn alfāti.